Açık Dergi'de Halk Takvimi'nin 5. bölümündeyiz. Hepimizin de fark ettiği gibi kış şartları kendisini hissettirmeye başladı. Bu günlerde takviminin de öngördüğü üzere kuzey rüzgarları esiyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren halk takviminde karakış günleri olarak adlandırılan dönem başlayacak. Karakış, 10-11 Aralık'ta başlayıp genelde yağışlı geçen 12 günlük süreye deniyor. Hemen ardından da Erbain başlıyor. Erbain, Ocak ayının sonuna kadar devam eder, Arapça 40 gün anlamına gelir... Ve halk arasında zemheri diye de bilinir. Aslında daha yaygın kullanımıyla Aralık'a karakış, Ocak ayına zemheri, Şubat ayına da gücük deniyor. Onu daha sonra konuşacağız. Biz karakış günlerine geri dönelim. Halk arasında bu günlerde güneşin bir devresini geçirdiğine, aynı meyilde doğup battığına inanılır ve karakışta güneş yerinde durur denir. Ee, önümüzdeki karakış günlerinin en önemli göstergesi ise 12 Aralık'taki karakış fırtınası. Elimde 12 Aralık tarihli saatli marif takvimi yaprağı var. Karakış fırtınası taslamam yerinde. Peki hak takvimi bilgileri bu dönemle ilgili ne gösteriyor? Tefeyyüz Kitaphanesi'nin 1933 tarihli Boğazlar, İstanbul ve Çanakkale mıntıkası iklimi kitabında şöyle diyor. İkinci teşrin yani Kasım ve birinci kanun yani Aralık aylarında kış mevsiminin ilk vakası olmak üzere muhtedil soğuklar, fırtınalı yağmurlar baş gösterir. Filvaki bu aylar esnasında hararet ekseriya düşer. Fakat kuvvetli sehabiyetlerin yani bulutların ve gittikçe artan karasal sağanakların çok mahsus tesirleri görülür. Fırtınalı cenub Garb, yani Güneydoğu'dan keşişleme rüzgarlarının uzun müddet devamı halinde İstanbul Boğazı'nın halihazırdaki şimali şarttan cenub Garb'a, yani Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya olan akıntısının istikametini muhakkaten, yani geçici olarak değiştirebilir. Hemen peşine de sert, Şimal yani kuzey rüzgarlarıyla tebadül eder. Yani yer değiştirir. Bugünlerin özelliği hem soğuk hem de yağmur olması. Halk kültürümüzde esasen yağmur bereket demektir. Atasözlerine de yağmur yağar taş üstüne, her ne derse baş üstüne. Veya yağmur yağarsa tarladakinden, yağmazsa ambardakinden sözleriyle anlatılan budur. Ama elbette çok yağmamak kaydıyla. Bu fazla yağmur meselesi çok önemli. Çünkü halk kültüründe fazla yağmur yağmasına bir kısmı pagan döneme ait çeşitli davranışlar yoluyla karşı konulduğuna inanılıyor. Haziran 1975 tarihli Türk Folklor Araştırmaları dergisinde Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanı Nail Tan, Anadolu yağmur ve dolu dindirme uygulamalarına ilişkin şu örnekleri veriyor. Artvin ve Kars civarında çocuklar evlerden çalı süpürge çalarlar, bunların köyün kenarında yakılmasıyla havanın açacağına inanılır. Bolu Hendek'te de evin büyük kızının eteği bağlanırsa, yağmurun Dineceğine inan inanılırmış. Balıkesir Sındırgı'da dışarı bir delik taş asılırsa yağmur yağmaz deniyor. Sivas'ta da yağmura karşı gökyüzüne taş atılırmış. Erzurum'a bağlı tortumda çok yağmur yağınca dışarıya tandır demiri veya sacaya konur, üstüne tuz dökülür ve ezan okunurmuş. En ilginç geleneklerden biri Trabzon'dan. 41 kel adam birer birer sayıldıktan sonra bir ip 41 defa düğümlenip kıble duvarına asılırsa yağmurun önüne geçildiğine inanılıyor. Bunlar yağmurla ilgili olanlar. Bir de dolu yağarsa yapılanlar var. Onlar daha da enteresan. Sivas'larda bir kaşık dolu ateşte eritilirse, Erzurum Tortum'da da mirasmalı bir bakır kap yere atılırsa dolunun kesileceğine kanaat getiriliyor. Bir de özellikle yağmurun bol olduğu Doğu Karadeniz'de güneş açsın diye tekrarlanan güneş duası gibi gelenekler var. ...bu bahsi detaylarıyla gelecek haftalarda aktaracağız. Biz kara konuşmaya devam edelim. Geçen hafta duyurmuştum. Yıllardır bu konuyla ilgili araştırmalar yapan halk kültürü uzmanı Sabrikoz hocamızla bu konuyu konuşacağız diye. Telefonun diğer ucunda Sabrikoz var. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim Kansu Bey. Ee, şimdi e, haftaya kara kış başlıyor ama biz etkisini şimdiden görmeye başladık. E, şununla başlayalım istiyorum... Halk takvimine göre kara kış günleri nedir, ne getirir? Evet, bir kara kış sözü dolaşıyor ortalıkta. Aslında kara kış, kışın başı. Şöyle diyeyim, biz şu anda Kasım günlerindeyiz. Yani hak takvimine göre, 179-180 gün süren, Eyyam-ı Kasım'a girebilir neyse de bir ay oldu. Evet. Belki daha önceki bölümlerde de siz konuştunuz bunu ama tekrar ettiğinde fayda var. Eskiden yıl ikiye bölünmektedir. Yarısı Kasım, yarısı hazır Genel bir söyleyişle Kasım-Kış, Hızır yap Evet. İşte kara kış da kış, kışın ilk kriz dönemi. Aslında şu anda ve geçtiğimiz hafta yaşadığımız kara kış değildi. Kara kışın ayak sesleriydi. Ve bu ayak sesleri çoğumuzu gafil anladı. Evet. Hep olduğu gibi. <gülüyor> Eskiler hep hasta olurdu bu günlerde. Yine oluyorlar. Benim doğduğum yerlerde soğuk algınlığına çor derlerdi. Çor. Soğuk, fırtına, bir ter, bir sıcak. Sonra da ortanın derdi derler. Yani herkesin başına gelebilecek hastalık derler ve geçiştirirler. Evet. E, yüksek yerlerde kar dolu. Biraz daha alçak yerlerde e, ise yağmurla, fırtınayla denizlerimizde tehlikeli rüzgarlarla geçen bir dönemdi bu. Hı hı. Yani kışın ayak sesleri, kara kışın ayak sesleri geldi geçti. Peki e, erken başlar mı böyle veya erken başlamasının halk takvimine göre bir karşılığı var mı? Bu bu konu, yani evet söylediğim gibidir. Erken de başlayabilir, geç de başlayabilir. Mevsimlik, gök olayları hiçbir zaman sabit değildir. Onların deneylerle, yaşanmışlıklarla belirlenmiş dönemleri vardır da sabitlenmiş günleri yoktur. Bu niye böyle olur? Dan uzak durup bunlar böyle seyreler demek daha doğru. Anladım. Üç güne evvel, üç gün sonra. Ama mutlaka cemre düşer. Ağaçtan filizlenir, göçmen kuşlar gelir gider, hava soğur. Yalancı yaz ya da bastırma yazı derler. Sevinmeye. Ama sonra da eylem-ı bahur derler. Aşırı sıcaklarda kurtulmasına sebep olur. Evet. Yani bunların sabit bir zamanı yoktur. Üç gün, beş gün erken ya da geç her zaman gelebilir. Evet, peki e, Anadolu'da kara kış halk arasında nasıl bilinir, nasıl karşılanır ya da ne yapılarak hazırlanılır? Şimdi Anadolu insanı ile İstanbul şehir insanı ben ayırmıyorum. Yani bu bu, bu, bu herkes için böyle. Aslında karakış için özel bir hazırlık yapılmaz. Kış hazırlığıdır, bulunmadığı. Hı hı. Yani pastırma yazından yeni çıkmış, gevşemiş insanlar, az önce de söyledim, bu soğuklarda hep avlanırlar. Kışlıkları çıkarmayanlar, sobasını vaktinde kurmayanlar, kaloriferi yaktırmayan apartman yöneticileri... Hı hı. Biraz korkutursa da ortalığı, mevsim bir iki sallantıdan sonra kendine gelir. Öyledir insanın hali. İnsan kara kışta fırtınalara alışır, hayatına çizem verir, eksik gediğini tamamlar. Bu hazırlığın belirgin üç ayağı vardı: Kendisinin ve hayvanlarının barınağını, toprak damlı ev ve ahırları, Bunları sağlama alması gerekir. Bakımını yapması gerekir. Kendisinin ve hayvanlarının yiyeceklerini bir kenarda tutmalı, ayırmalı, bunları korumalı. Bu da çok önemli. Anadolu insanı için. Giyin kuşan bakımından da soğuklarda korunmak için gerekli olanları mevsimine göre bedalik etmek. Bu da çok önemlidir. Yani kış benim görüşüme göre kış kıştır, akı karası olmaz ve şakası hiç yoktur. Ee, peki e, halk hikayelerine destanlara geçmiş Karakışla kışla ilgili ne bulabiliyoruz? Birkaç kısa örnek verebilir misiniz şu anda? Şöyle yani e, e, halk edebiyatı halkın hayatının aslında dikkatle bakıldığında çok önemli gerçekçi çok sadık bir aynasıdır. Siz andığınız için söylüyorum. Halk hikayeleri e, yer yer olağanüstülükler taşısa da gerçek hayatın vurgulanmış birer yansımasıdır. Hı hı. Kahramanların bu hikayelerdeki hayatlarında karakış da vardır, bağır siri de. Bu hikaye kahramanlarının hayatları Sevgiliyi arama serüvenleriyle geçer. Yani sevgilisi bir şehirden başka bir şehre kaçar, kaybolur ya da rüyasında gördüğü kız neredeyse o hayali şehri arar, ülkeyi arar, dağdan dağa, köyden köyü, yayladan yaylaya geçer. Hikaye kahramanı bir gün, bir gece kara kışa yakalanır elbette, tipiye de. Çoğu zaman bir ermiş ya da Hızır tarafından kurtarılır bu aşık kişi. Elinden tutulur, göz açıp yumuncuya kadar bir sıcak han odasına ya da kahve sebirine ocak ya da tandır başına kavuşturulur. Türkülerde de karda kışta kalmanın izlerine çok rastlanır ama bunların en meşhuru ucu aşık Kerem'e kadar giden Yıldız ya da Kervan Kırağın türküsüdür. Bu yıldız, çoban yıldızı, Venüs yani, evet. Zühre, Sarı Yıldız, Mavi Yıldız da derler. Veysel'in, Dahmetli Veysel'in türküsünde de geçer. Hı hı. Bu türkü çok yaygındır. İşte bu yıldıza, bu yıldıza, er, al, erken doğan bu yıldıza aldanıp da sabah oldu diye yola çıkanlar, gecenin fırtınasına yakalanırlar. Ve bu yüzden türküde de Yazıldığı gibi evleri yıkılır, belleri bükülür. Yani arkalarından ağıtlar yakılır. Kara ee, Karakış kara üzerine söz hazinesi çok zengin ama biz bu iki hikaye kahramanıyla e, Mavi Yıldız, Sarı Yıldız türküsü söyleyerek örnekleri keselim dedim. Peki Söylesin. hocam çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun. Evet, Sabri Koz'dan aldığımız bu bilgilerle programın sonuna geldik. Ee, bu haftaki halk takmini birkaç kara kış atasözüyle kapatalım istiyorum. Ee, yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bilse hoş değil mi? Bu birincisi. Ee, yağmurluca yazın olsun, dumanlıca kışın olsun ee, ve kara kışta yağmur yağacağına yılan yağsın. Haftaya buluşmak üzere hoşça kalın. Halk takvimi. Hazırlayan ve sunan Kansu Şarma.